Evet 94.9 Açık Radyo'da Rakan tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Klasik, klasik rock, rock çalacağız. Evet ha. e, Klasik Hard rock, bayağı iyi grupları. Ha. Avustralya'dan iki tane grup var. İsveç'ten iyi gruplar var. Blue Rock var. Blue's rock var. Ama sonuncu grup Bomba tam diyorsun. sana göre olan. Evet. Onu bakalım e, çalabilecek daha miyiz? sonra çalabilecek miyiz? İlk grup Fransa'dan Pink Elephants. E, bu grup bunun web sitesi Fransızca. Yani Big'den çevirip de bir şeyler bulmaya uğraşmakta istemedim. Grubu çok beğendim. Aynen. Deep Purple'ın 70'lerin ikinci ilk yarısında pardon ikinci değil ilk yarısında, Young Gill'in dönemde yaptığı hatta belki David Coverdale ilk albüm Burn'de olabilir. Yaptığı müzik harika bir şekilde burada tekrar yapılmış. Aynen. Yani şarkının geçişleri, vokalin verdiği duygu 70'lerdeki o klasik kabul ettiğimiz hard rock. O nedenle Pink Sözel. The Purple klasik hard rock, hard rock mı? Orada şüphem var. Ya şimdi sıkıntımız var <gülüyor> burada. Şimdi The Purple ilk çıktığında hiçbir şey klasik değil. Tam tersi yepyeni bir şey. Aynen. Ama abi ondan sonra o kadar artık şey oluyor ki adını söyle bu bir klişe haline geliyor ki o tarz hard rock. Benzer bir sürü grup çıkıyor ve biz, biz ona klasikleştiriyoruz kafamızda. Ama Deep Purple yine de onların içinde klasik demeyelim ya. Melodik hard çünkü yani. Hani bariz orada melodik bir yapı var. Ve tabii şüphesiz. Yani şu anda bile hala modernize durumda karşımıza duruyor. Şimdi Deep Purple'ı altyapısını dinlediğin zaman şu anda bile birçok grup o altyapıya ulaşmıştı. Yani. Klasik hard rock, ACDC, Outer yani işte Rock, Peki. Roll kökenli, Aerosmith... O... Eros ilk dönemi tamam. hani ona Şimdi klasik bak, saydın, derim. Saydığı şu gruplar, AC/DC, Aerosmith, yani bu, nereye gittiğini gayet iyi anlıyorum. Hiçbirisi müthiş müzisyenlerin olduğu gruplar değil. Evet, katılıyorum. İyi müzik yazmışlar. İyi besteciler İyi be, ha, yaşa iyi besteciler kelime bu değil ama ama deep purple dahi var orada yani. evet. richie blackmore o yüzden john lord'un old... Lord evet. olduğu yani, grup o yüzden yani... de orada şey oluyorum yani klasik hard rock çünkü başka bir yapı Peki. Yani din yani, yani eğer o benim, açıdan alırsan tamam benim kafamda dediğin, dediğini yani, kabul tabii ederim. ki 60'ların müziği 70'lerin müziği ve hani hard rock'ın klasik dönemine yani bizim geçmişimiz yani hard rock geçmişine bağlı döneme bahsediyor ama yapılan müzik çok klasik. Hani o konjektürde değerlendirilecek bir müzik değil. Ortaya çıkan çok yenilikçi özel şeyler var. Şey. Hala, hala dinlediğinde. Çok özel. Hala çok özel. Hala evet. onu yapmaya çalışan yapamayan çok adam var. Çok adam var. Tabi canım. Bir Deep Purple'ı hala benzet benzetililen bir grup ben görmedim. Evet. Yani, yani taklit ediyorlar parçalarını kavruluyorlar ama bir Purple benzeri. Yani Queen'i çalıyoruz. ACDC gibi Yığınla ben sana benzer e, tabii, tarzını zaten çalayım. Yani, evet. Aerosmith çalıyoruz. Boncevi çalıyoruz. Gansanoz'un bile benzer tarzlarını çalıyoruz. Hani ki çok hani punk var. içinde, hard rock var. Heavy metal var. trash metal'e kadar. Led Zeppelin yapmaya çalışanlar. Led Zeppelin yapmaya çalışan şey var. Geri çöne var. Evet. Bildiğin modern Led Zeppelin. Le Zeppelin. Onda var. bile var. Çünkü o saykodelik orada yaklaşabiliyorsun. Tabii, tabii. Ama Deep Purple'da müzikal. Yani o kullanılan armoniler şeyler çok, çok dahi yani. yani evet. O yüzden çok... Farklı yani. İşte o, Pink Elephants da herhalde nasıl bu... Nasıl hemen olayı kargaşaya sürüklüyor. Yok kargaşa, kargaşa değil. Söylemeye çalıştığın diyordun. Şey satıyordun. <gülüyor> ha? Ee, Pink, Pink Elephants'la ilgili pek bir şey yok da Pink Elephants ona geleceğim. Ee, i̇şte Peki hadi sana o zaman şey diyeyim işte bu nazar vardır. You are free. Aynen. O dönemin rock'ını evet. yapmışlar. Aynen. Aynen. Pink Elephants. Ne demek Bana deep mi? purple demede ne dersin de? Evet zaten deep <gülüyor> purple dedim. <gülüyor> kimse, kimse benzemez ona falan diye böyle geliyorsun üstüme. <gülüyor> Peki tabii grupları değiştirdik senin için. Yani babaların müziğini yapmışlar. Women Army albümünde albüme adını veren şarkı evet, Women Army'yi dinliyoruz. Evet. <gülüyor> Vah pedalı kullanıyormuş yani. Tabii. Artık vah'ın canını çıkarmış. Yani herhalde adamcağız. E bir de Vox. Yılda 2 3 tane değiştiriyordur. Vox wah kullanıyor. Öyle. Mi? Evet. Evet. Vah pedalı çok dayanıklı ya. 30 sene kullanıyorsun, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Ya. <gülüyor> yani şey sen bayağı uzun ömürlü. <gülüyor> Bizene <gülüyor> tepinmiyorsan diyorsun. İstediğin kadar tepin. Metal oldu, işin bir şey olmaz. Öyle. Yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, Zidandır. İsveçli grup. Ben bu işte buna <gülüyor> blues rock diyorum. Harika bir grup. Bu hafif retro sound. psychedelic köyeler de var. Değişik bir tarzına geçiyoruz şu anda. Art hard blues diyorlar aslında Art... son dönemde. Aa, yani yani ama... blues rock bizim bildiğimiz blues rock. Ama, ama klavyeler çok ön planda. Tabii, çok güzel tabii. çok güzel bir sound evet. yapmışlar. Ee, daha çok 80'lerin hard rock vokal tarzını duyuyorum vokalde yani o kadar retro bir vokal değil bu. Yok ama hard rock'tan rol çalmışlar diyebiliriz aslında. Kesinlikle. Yani. kesinlikle. Ee, yani Gone With Dawn e, ondan sonra Phoenix Cluster çalacağımız şarkı Son Of Every Lie yani bunlar gerçekten çok çok iyi şarkılar. Yani e, insanı hatta bir The Owl diye bir tane tipik bir progressive rock şarkıları var. Yani e, bunlar benim çok çok hoşuma gitti. E, Kim vardı? Witchcraft, Rival Sons filan falan gibi böyle değişik gruplar çaldık biz bu programda. Onları hatırlattı bana şimdi be, bir de şöyle bir şey var. Ben gidiyorum grubu dinledikten sonra ya biz buna benzer kimi çalmıştık, kimi çalmıştık evet. e, gidiyorum benim bir Excel dosyası oluştu biraz artık doluyor içi de. E, İsveçli grupları oradan tarıyorum, filtreliyorum. Ondan sonra onların arasındaki isimlere bakarak hatırlayarak hani Witchcraft Rival Sons'ı çalmıştık zamanında. Yakaykarı 3-4 yıl önce. Ee, onlar bu tarza çok benziyordu. Will evet yani, hatırladım, hatırladım. Hatırladın mı? Evet aynen. Yani gerçekten böyle şey oluyorsun. Ama buradaki bu... zaten şey yani kuzeyli müziği ama o zaman da onlara da öyle demiştik. Hatırlıyor musun yani? Aynen, Kuzeyliler aynen. ama yani kuzeyli müziği yapmıyorlar. Ya buze, kuzeyli müziği, i̇şte, Ki o dönemde çok fazla kuzeyli etkisi vardı ve yani B çok stabil bir müzik vardı. Bir ara ondan fenalık her tarzdan bize. her tarzdan İsveçli grup çalıyorduk. Ve dediğin gibi çok stabildi, garip de bir şeyleri vardı. faydaları o, o grup vardı. aralarında sıyrılmıştı. Hani bu değişikliği evet. farklı daha ruhu olan bir müzik. Diyorsun, evet, evet, evet, evet. Bunlar da gerçekten aynı. Yani ruhu olan bir müzik bu. <Gülüyor> Diğerleri gibi stabil yani müzisyen müziği yapmıyorlar. Var. Yani biz müziği biliyoruz. Verilerle koyuyoruz. işte kopyala yapıştır oraya değil ya yani. burada değil. ruh var burada farklı evet, bir şey var. Evet klavyeler çok fark ettiriyor olayı. Evet da daha sonra iyi gruplarımız var çalmak adına. Anons yapılıp devam edelim. Oracles and Prophets albümünden Phoenix Cluster'da bize dinletecekleri parçaları. Vidander. Ömer şarkıyı dinlerken ne kadar duygulandım Tabii öyle. Tabii canım ya. yani. Ömer'i görseniz kendinden ne izdi şarkının üstüne yani. Vokal vokal de yaptı. <gülüyor> yani ben Ömer'in ses çıkardığı noktalarda genelde kendimi dışarı atmaya çalışan bir ortak <gülüyor> olarak bunda hayretle yüzüne bakıyordum. <gülüyor> Suya ihtiyacım var. Suya ihtiyacım var. <gülüyor> <gülüyor> evet sırada Kamçatka var. Kamçatka gene İsveç'ten ama bu sefer sağlam bitiriyor bu. 60'lar 70'ler müziği evet, yapıyorlar. Evet kesinlikle ZZ Tablet Zeppelin hatta belki bazı şeylerde Jimi Hendrix Tribute yapıyorlarmış zamanında. Yani belli oluyor. Kamçatka baya şey başarılı. İşte ilginç de şeyleri var. Volüm 1, volüm 2, volüm 3 diye 3 tane albüm çıkardıktan sonra artık Bury Your Roots ve The Search Goes On diye Albümlerin isimleri değişmeye başlamış. Ee, yani dünün çocuğu değiller. Ee, gerçekten e, iyi müzisyenler. Bu, bu kaç yılda? Yaklaşık 10 yılda 6. E, albümleri. Aynen. Yani üretkenler ve e, müziği de dinlediğinizde iş şaka değil. Yani bir kere üç tane yani bir triyonun bu tür şeyi yapabilmesi. Ben power cord üzerine canlı kur... da dinledim. Çok iyiler. İyiler mi? Çok şey iyiler. canlı. aynı O zaman müthiş yeme dönün yanında yat derler. Yani var yani, ya. Yani şuralarda çalsalar ne güzel izlenir. gerçekten bu adamlar işte ama Türkiye'de gelemezler. Bu adamların çaldığını böyle müzik yaptığını radyoda istediğin kadar bağır e, duyulmuyor insanlar çıkıp gelmiyorlar. Yok yani, zaten. Yok. Getirmiyorlar. Yani. Ya ben Türkiye'de şey, bar ortamı çok kötü çünkü şeye de kızıyorum lütfen kızdığımı Kız abi. kızdığımı, söyleyin abi. kızdığımı söyleyin abi. eğer arkadaşınız varsa <gülüyor> söyleyin lütfen Black Label Society'nin Türkiye chapterı var yani Black Label Society Türkiye var Hı. bu adamlar Selane'ye kadar gelip İstanbul'a gelmiyorlar Black Label Society yani organize olup Bir şekilde... Adam gelmeye kalktı bir kere grupla da olsa da kaldılar rezil ne? oldular şimdi Ömer Ömer ağzı. mahvetme beni ne olur ya Allah yani aşkına, Adam adamlar geldi çalayım diye çaldı <gülüyor> yani hiç affetmiyorsun yani hiç gerçekten adam adam ama ya tamam vokalist vok... insan da geldi hani o doğrusun, şeyde doğrusun. geldi vokalist çaldı. gelmemişti ama onda işte vokaliste sorun var bilmem ne organizasyonda sorun Organizasyon var organizasyonda büyük sorun var yani. kemancıda Aa, şey yani. kemancı yani. mi yok kemancı ay diyorum ay durakta çalacaktı da sonra duraktan Live'a Live geçti galiba evet, şu... yani Black Society'yi Türkiye'ye getirmemek büyük ayıp ya şimdi şöyle bir sorun var bunlar ee, çok kitlesi olan yani daha doğrusu kitleleri var tabi ama konserine gelecek insan sayısı belli kesinlikle ya i̇nsan... kitlesi de çok büyük değil Ömer Seveni çok seviyor. Evet. Ama çok fazla insan değil. Yani, ha, 200 yüzden, kişi toplardık. Yani, 250 kişi aynen. toplardık. Yani barlara, Aa, işte ya. Garaj, garaj hani İstanbul'da. Öyle sağa ya. sola gelebilirler. Ama işte bizdeki bar ortamı ve hani organizasyon şeyi biraz abi, sorunlu. Bir, bir de şimdi dolar biz, çok yüksek. Abi Yunanistan battı Ömer. Battılar Dolarlı abi. Dolar da yüksek değil herhalde. herhalde bilmiyorum, de, Bilmiyorum yani ona da bakmalı. Yani Euro... Ne bileyim dolar yüksek değil diyorsun işte euronun dolara karşı hali de ortada adamlar euro kullanıyor yani hangi parayla bunu bunu organize edebiliyorlar bu adam bedavaya da çalmıyordur yani Selanik ya yazın ortası Ama Ömer. Ama bak şimdi oradaki kültür şimdi Yunanistan'da kültür hep festival kültürü vardı var. Metal müziğe. Rock vibe. Rock, çok, iyi, evet. çok iyi bir şeydir. Yani hep vardı. Evet. Bizde sonradan. Tera vibe. Bizde 2000'lerden sonra Hı. oluşmaya başlayalım. Evet doğru söylüyor. 2001'den sonra doğru. Rock İstanbullar falan. Hani... Rock and Coke. Rock and Coke sonra hatta doğru. daha sonra yani. E, evet. 2004 falan ya. Yani. 2003'dü. Neyse. Uh, Ki onlar da sürekli olmadı yani ara ara verdiler ara ara bir bir gidiyorlar evet, yani, evet öyle yani her iki yılda bir yapıyorlar. O yüzden rak yani rak festivali kültürümüz bir kere sorumlu orada şeyimiz var rak barlarımız sorumlu yani hem kendi Türk müzisyenlere karşı Doğru. hem yurt dışından grup getirmeye karşı sorunlular. çünkü bir e bar gibi davranmıyorlar yani yurt dışında rak bar dediğin şey şimdi harcak kafe açıldı da ben görüyorum reklamlarını gönderiyorlar bana işte onlar Yani teenage gruplar getiriyorlar tabii ama en azından hani Amerikalı gibi İngiliz gibi dışarıdan grup ithal edip Türkiye'de çaldırmaya çalışıyorlar. Yani o mantıkla yaklaşan bir Hard Rock Cafe açıldı. Bence eğer o tutarsa diğerlerinin örnek olacaktır. Onlar da o hale gelecektir. Çünkü bu müziğin yani bu müzik... Aslında bar müziği. Aynen. Yani o Bayağı. dinlediğiniz ganzonuzlar, metalikalar... Ne kadar güzel değil bir değil, bir kal kaliteli. Onlar... Bu herif çok pahalıya da gelmez Bonjevler. dediğin gibi. <gülüyor> Stadyum müziği yapıyorlar ama... Diğerleri bar müzisyen abi. Bunlar ne? barda 200 kişi, 300 kişiye. Bar dediğimiz de öyle 50 kişilik değil tabii. tabii yani ki, tabii. düzgün sahnesi tabii, olan, tabii, güzel olan tabii. bar. İyi müzik sistemiyle yani, adamlar çünkü kaliteli müzik dinle nefes alabilecek kadar boşluğu olan tabii, güzel tabii, yerler tabii. hani olması lazım. Hani onların varları da daha farklı. Ee, o yüzden bence ona doğru evrilmeliyiz ki e, izlenimleri görüyorum aslında. Ya. Biraz yani <gülüyor> Bir yerli grupları öldürdüler artık Bitti müzisyenler yani. yerli küstü, grup mu kaldı? kaçtı Tabii. herkes başka işler yapıyor. İkincisi piyasa artık daraldı ama bu müziğin dinleyicisi var sonuçta baktığında Tabii. yani az bir kitle değil yani Tabii. hem metal metal da var. tane bu yaz var. iki tane büyük festival oluyor. İki tane büyük festival var. Rakov var bir. Rakovla bir tane de ondan sonra Ağustos sonunda Creator'ın geldi evet. İnşallah ona gideceğiz gidelim Creator'ı bu şu dünya gözü bir kere daha görelim. Yani e, var bir şekilde bir şey oluyor yani e, ama bu tür ya a, şu adamı yani vidadandırı ve pink Elephants canlı dinlemek ne kadar hoş olurdu ya yani Türkiye'ye Türkiye adamları getirebilsem. ama bazı şey sorunları var Türkiye bir Avrupa Birliği üyesi olmadığı için Türkiyeye giriş çıkış mal sokup çıkarmak biliyorsun sorunlu yani bir grubu getireceksin grubun mallarını Türkiye'ye sokmak ve onları Türkiye'den Gümrükle geçirmek hani öyle sorunlar var diyorsun. kolay değil yani bunu evet. organizasyon. Abi hadi sorun hadi yaşıyor. hadi ses sistemi. Hadi filan sen koru ya. Adama getirdin aletleri ne abi grupta kendi aletlerini kullanma ya yani adam davulunu getirecek yani getirmiyorsa. Evet. Buradaki davula göre çaldığın zaman biliyorsunuz tabii, sorun yaşıyor tabii. çünkü o müzisyen o davul Doğru. yani adamın enstrümanı o yani. Doğru yani sadece ses sistemi değil dediğin gibi alet. Evet daldık Kamchatka'nın e, Long Road Made of Gold albümü ee, çok beğendik. Evet. Bu adamlar bir triodur on. müziğe bakın get your game on dediğin gibi de çalacağımız başarılı. şarkı. Evet Kamçatka mesela gelse de şu müziği yapsa şeyde şöyle yüz 150 kişilik bir gruba şey seyirci kitlesine. iyi de eğleniriz. Aynen. Adamların beraber bir adayı içeriz şeyden sonra. Tabii ki. Yani ne kadar güzel bir şey olur ortam olur. Bak şimdi de Corn Fat Project. Amerikalı. Haklarında hiçbir şey yok. Belli <gülüyor> e, vokalistleri Matt Wheeler e, şeyi de Corn Fat'miş. E, Corn Fat de ne biliyorsun eee Amerika'da şeyler vardır. Midwest bölgesi, Ohio, Iowa. Hmm. Sadece orada mısır yetiştirirler ve orada ki çiftçiler genelde sadece mısır yiyerek Cişerler. büyümüş, büyümüş insanlar gibi cornfed denir. İşte bu arkadaşın da şeyi cornfed, cornfed wheeler, cornfed project diye de grubu adını vermiş. Haklarında hemen hemen hiçbir şey yok. Fakat yaptıkları müzik... inanılmaz, Çok iyi. Yani çok iyi. Yani gerçekten ben biraz Denko Jones'un eski albümlerini de buldum. Hafif punk havalı bir hard rock yapıyorlar. Ee, adamlar hakkında bir şeyler daha öğrenmek isterdim. Merak ettim. Adamların canlı kayıtlarını dinledim YouTube'dan. Ee, konser e, kayıtları bayağı iyi. İyiler. Yani iyiler de canlı da iyiler. Fakat aklında hemen hemen hiçbir şey yok. Kendi isimlerini verdikleri albümden Southbound çalarak programımıza devam ediyoruz. Gitar tonunu sen seversin. Evet, Hatta aynen. sen kullanırsın. Tabii canım bayağı. nefis yani. Yani Gitar bu. Gitar bu tonda olur yani. Ay ay, cayır cayır. Rock'n'ol işte yani rock'n'ol evet. şeyi biraz punk'y biraz i̇şte şey. İşte punk da var işte evet. vokal tarzı da yani Denko Jones tarzı böyle ama Denko Jones'un tabii çok daha şey bir sesi var dolu bir sesi var değişik bir tarz o. Evet, The Dead Daisies. The Dead Daisies uh, yeni grup yeni gruplardan biri. Dediğim gibi 2013'teki The, The Dead Daisies kendi isimlerini verdikleri albümden sonra Revolusyon diye 2015'te garip atlı. Şey, gitaristleri Richard Fortus. <gülüyor> Biraz önce ee, muhabbetini yapıyorduk. Ondan sonra klavyecileri Dizzy Reed, basçıları Marco Mendoza, vokalistleri John Corabi. Davulcuları Brian Teachy. Hiçbiri tanınmamış müzisyendir. Tabii bunları hayatımızda yani ilk yani. defa dinliyoruz hepsini. Ee, bir süper grup. Dalgası bir yana. <gülüyor> ee, yani John Corra de çok beğendiğim vokalistlerden biridir. Ee, özellikle Motley Crue'da yaptıkları Generation Swine. Bir tek David Lowey. David Lowey. Ritim Gitar. O, o yeni. Onu ya, de, yani. Ama şarkıların çoğunda da o yazmış. Evet. Yani grubun hafifçene beyni de o. Sanki o bunları toplamış. Love'ı gerçekten iyi. Bazen Snake duydum. Et, i̇şte, yani normal değil mi? Bu arada nerede kaydettiklerini gördün mü? Yok. Küba'da. <gülüyor> Küba'da böyle bir stüdyo mu var? İlginç ya. Vallahi yani kay herhalde onlar oraya tatile gitmişler. Bir de bir albüm yapalım diye. <gülüyor> Aradan bir de albüm çıkarmışlar. 70'ler, 80'lerin hard rock'ı, rock'ı. Çok iyi. Evet, yani. aynen. Ama modern Richard, bir, modern Richard bir. Fortus ben çok beğenirim o gitaristini. Not Richard Fortus ile de zaten evet, şey bence evet. hani son dönemin en iyi hard rock gitaristlerinden biridir. Ve blues of işini yani. de çok iyi beceriyor yani. Yani. Yani bir... tarzı blues'u çok iyi yapıyor. Aynen. Hatta çok daha iyi böyle iyi. ağdalı blues'u evet, da kayıyor. Kayıyor. İşte şu orada işte şey neydi? Ya bu? adamda hız var. <gülüyor> blues var. Ve ritim çok güçlü. Yani e hani mi? ritim gitarist, kulağı manyak. Evet, evet, bir gitarist için hani olması gereken bütün özellikleri var. Tabii ki bu dahi değil. Bir sileşle kıyaslayamazsın ya da bir Jimmy Page'le falan Yok, ama abi. ama adam işte grup müzisyeni senin ya yani bak Rich bunu yapamıyor. Yok. İyi bir blues şeyi var adamda Aynen. ama ritimde sorun ritimde var. Ritimde sorunu var adamın. Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Yani, katılıyor. yani. E, aklıma çünkü hep Richie Hudson geliyor yani solo ve vokal yapsın bence evet. ritim gitaristle devam etsin niye türiyor takılıyor onlar da onu da anlamış değilim iyi bir mesela iyi bir gitaristle bence uçar onlar yeni yeni şeyleri var yeni ligine e, girdiler yok hayran ha. yeni yeni albüm geliyor stüdyoya girdiler tekrar Ya işte tek gitar çalmaya da alışmak şimdi konuşurken... De Winery Dogs <gülüyor> mıydı o? Winery Dogs değil mi? Bu, bu şeyle de projenin adı. Evet, e, şeyle Billy birlikte. Bill Sheehan'la e, Mike Portnoy Mike miydi? Mike Portnoy. E, bak unuttuk onu. <gülüyor> bu kadar önemli, bu kadar ciddi üç tane müzisyenin bir araya gelip yaptığı projeyi unuttuk. E çünkü ondan sonra... İz bırakmadı. Mike şey... E, Davulcu. Mark Portnoy. Mark Portnoy 20 tane projede evet, çaldığı için her seferinde arada kaynıyor. Doğrusu. Yani o grupların şöyle bir sorunu var. İçindeki müzisyenler onun dışında 20 tane grupta çalıyorlar ve biz onların albümlerini de çalıyoruz. Ve bunlar hani bırakın albümde çalmayı bir de turneye çıkıyorlar. Evet. Hani sağda solda çalıyorlar. Evet. Mesela 10 gün onunla turluyor, 15 gün öbürtekiyle turluyor. O zaman ha. o grupların şeyi olmuyor. Zaten... E, şeyleri de tur tur programında birbiriyle çakıştığı evet. zaman o projeye atmak zorunda kalıyorlar. Yani, yani proje grubu gibi oluyorlar. Yani. İşte orada ben ne bileyim ruh yani, kalmıyor diyorsun. Yani aslında çok güzel. Yani Winery Dogs'u çok beğenmiştik. Ya, çok Winer iyiydi. Minor Tox'un 2 3 şarkısı çok iyiydi. E, ama Mesela. yani bak. Ama unutup gitti. Yani gitti. Dur bakalım yeni albüm yani. nasıl olacak. Evet, e, The Dead Daisies'e dönersek dediğimiz gibi yani bu grup gerçekten e, yani Korabi de çok çok iyi bir vokalist. Ee, i̇yi götürmüş John Korabi de vokali. Yani blues tarzına çok çok iyi uyuyor. Valla yani ne olsun daha? Daha ne olsun? diye. Evet, yani Gerçekten. harcak istiyorsanız daha ne bu. olsun? bu. Yani Dizzy Reed'de klavyede Guns N' Roses'deki performansını aratmamış Helal olsun. The Dead Daisies'in Revolüsyon albümünden. Evil. Aman Evil. Allah. <gülüyor> e, korkunç bir at ama <gülüyor> müzik harika. Dinliyoruz. Dinleyelim Sırada ACDC var. ACDC yeni albüm çıkardı The Lazy's adına bakmayın. <gülüyor> evet ACDC'nin Ball Breaker dönemi buydu. Hatta hafif Cult da duydum çünkü Kalt'ın şey Electric albümü de şeye yaklaşır o tarza yaklaşır. Ama vokaller tam Brian Adams. Tabi. Yani ACDC vokal müziğini düşünün, ballbreaker dönemi 90'ların sonuna doğru yapılan, ve da Kaltın yapısını düşünün ama vokali Brian <gülüyor> Adams <'ı> yapın. <gülüyor> yani <gülüyor> gerçekten böyle <gülüyor> değişik bir şey, party hard rock ee, diyebilirim buna. Ama Brian Adams'ın sesi de bir ses be kardeşim evet. şimdi o pustlu sesi. Evet, evet evet çok farklı değil Vallahi mi? Yani. Ben müzik de müzik değil ama ses de ses yani. Bak burada gang vokallerle şeyin John Matlancin e, şeyde yaptığı evet, e, adını söyle Brian Adams'ta "Waking Up the Neighbors" yaptığı şeyi yapmışlar hafif. Yani koruslarla e, gang vokallerle e, şey yapmışlar doldurmuşlar arkayı. Tabii ki grup Avustralya'dan. E, <gülüyor> yani gerçekten iyi bir hard rock grubu gene özel. Yani e, eminim Avustralya'da e, nasıl diyeyim? E, Ordiner böyle sıradan müzik yapan gruplar vardır ama özel evet. müzik yapan o kadar çok grup var ki her programımızda bir tanesini ya da iki tanesini çalabiliyoruz. Yani bu ülke çok kalabalık bir ülke değil. Ama anladığım kadarıyla bir şekilde şeyler e, üretkenler. Evet The Lazy's'in kendi ismini verdiği Show Me What You Are Made Of şarkısıyla programımıza devam edelim. We'll Şarkıyı dinlerken sen de e, geçen haftalarda çaldığımız evet. Art of Anarchy'deki Scott Ireland'in yaptığı vokal tarzına benzemiyor mu dedin? Haklısın. Evet. Ya yani şey benziyor tabii ki ses ve şey benzemiyor da o, o kelimeyi yuvarlaması, Yuvarlama ağzında, şey. ağzını yuvarlayarak söylemesi andırıyor ama ilginç, güzel bir müzik ya. Farklı yani işte bu hani standart şeyin dışında bir şeyler güzel oluyor açıkçası. Hoş, hoş. Yani, yani gerçekten e, The Lazies hoşuma gitti. ...her Avustralyalı... E, ...çaldığımız grup gibi bu da özel. yani Değişik en azından. Evet. Sırada Videlli var. E, Videlli tam bir Sleaze Rock... E, ...grubu. West Coast Sleaze yapıyorlar. E, bunlar nereli? Bir bakalım. Bunlar nereli? Bunlar da Avustralyalı var. <gülüyor> Çok yani gerçekten iki Avustralyalı grup üst üste çalıyoruz. E, vokalleri ben David Lee Roth'a benzettim. <gülüyor> Benziyor. Van Halından. Aynen. E, gerçekten e, Michael Videlli Michael Videlli Michael olur mu hiç? Michael Viddelli, e, gitar, vokal ve klavyelerde. Yani belli ki grubun beyni. Davulda Rick Whittle ve basda da Lay Miller. Yani işi iyi yapmışlar bu adamlar. İyi bir hard rock albümü yapmışlar sağlam yani ama bir trio olmalar nedeniyle Avustralya'da ünlüler bak öyle mi 97 yılında yani 97 yılından beri şey çalıyorlar sahnede çalıyorlar ve Zizi tapa açmışlar B.B King'i açmışlar Buddy açmışlar Kenny Wayne Shepherd'i açmışlar ha, anladım yani, bak ama adamlar nereden Avustralya'da biliyor musun bak bu çok ilginç Perth Perth'in özelliği ne diyeceksin ne? ben de Perth Gitmiş bir seversiz. adam, gitmiş bir adam olarak sö sana söyleyeyim. Ablam orada bir buçuk yıl doktorluk yaptı. Ee, Perth, Avustralya'ya baktığın zaman Avustralya'da hayat nerededir? Güney doğudadır. Evet. Sydney oradadır, Melbourne oradadır, hayat oradadır. Perth, adanın en batısında, en batısında ufacık bir şehirdir ve böyle hani etrafında hiçbir şey yok. Ömer. <gülüyor> okyanus. Ondan sonra evet. o ve arkası da çöl. Evet yani e, gerçekten o nedenle adamların person olmaları ve bu kadar ünlü olmaları yani Avustralya'da bu işi o kadar küçük bir şehirden çıkarak becerdiklerini de gösteriyor. Evet. Yani Videli. E, gerçekten e, değişik. Benim her Av iyi Avustralyalı grup gibi sağlam bir albüm yapmışlar. Çok power, çok power court değil mi? Power court'lar. Tabii. Da. Tam power court. Power court grubu. Yani e, zaten başka türlü sleaze de yapamazsın. Bir de triyorlar. Işte. Yani o, o nedenle tam dediğin gibi her şey power chord üzerinde. Sağlam bas e, ve e, sağlam davul iyi bir ritim section üzerinde dönüyor. Evet bir şarkı daha çalabilmek adına ben anonsu kısa kesiyorum. Daha sonra sonucu şarkımıza geçeceğiz. Videlin'in Higher albümünden Katatonik dinleyeceğimiz parçaları. şey de var. Sıkıbek vokal de var Tabii adamlar. Tabii canım herifler. Ama yani artık herkes biliyor bu işi ya. <gülüyor> Aynen öyle. Değil mi? Dediğin gibi bir de bir stüdyoda da o kadar güzel çıkıyor ki. Aynen. Evet. E, artık son grubumuza geldik. İsveç'ten Sideburn. E, Sideburn e, tam Ömer'e göre bir grup demişim. Altı böyle yazmışım. <gülüyor> yani Ömer bu grubu alır, evir, çevirir. bilmiyor yeah. yani senin hoşuna gitti yeah. mi Ömer? Yani, çünkü sen bu tea party tarzı Tabii. yani bu tarz böyle Abi e, grupları çok seviyorsun. Böyle enteresan şeylerle evet. yaklaşacak evet. bana. Öyle evet. Standart yani tam, şey. Tam, tam kelimesi bu. Ee, yani daha önceki dinlediğiniz grupların hepsini bir tarafa koyun sideburn'ı başka bir tarafa. İşte candle mass. Evet. E, spiritual beggars e, yapar bu tarzı. Çok özeller. E, yani adamlar Klasik rock işte melodik doom metal falan falan gibi garip garip stoner, psychodelic. Yani bir sürü tarz diyebilirsin ama hiçbirisini tam olarak anlatamazsın. Ee, Evil or Divine 5. albümleri adamların işi 997'den evet, beri evet. müzik yapıyorlar. İyi yaptıkları belli. Yani belli aralıklarla zaman koyarak araya albüm çıkarıyorlar. Biz yakalayamamışız. Çalamadık. Yaşa. 2012'deki uh, Four Moment Monument, uh, albümünü Kaçırmışız. Aynen. 2010'daki Demon Densi de kaçırmışız. Ee, ama 2015'teki Evil or yakaladık. Ee, bu değişik bir grup. Yani e, gitar desen çok iyi. Yani sağlam sert gitar atakları vesaireler. Her şey çok Bas iyi. vokal var. Ee, vokalist gitar da çalıyor. Bas da çalıyor. Klavyeci ve kokal yapıyor. Bas çalıyor. Biraz böyle enteresan Ya bunlar, bunlar yetenekli adamlar canım. Yani dediğin gibi grupta belli ki e, yani müzisyenler birçok enstrümana çok hakimler. Ha tamam bası işte Martin Carson çalıyor diyelim. Davulu Frederick Hake çalıyor ama dediğin gibi Martin Carson gidip öbür tarafta e, gitarı da çalabiliyor. şey de yapabiliyor. Lead vokalist çok iyi gitar çalıyor. Bunun yanında bas da çalabiliyor. Böyle. Yani şey, e, iyiler. İyiler. i̇yiler. E, evet süremiz doldu. Sideburn'un Evil or Divine albümünden. A sea of Sins bize dinletecekleri parça ben Ömer Şahin ben Cemil Topuzlu haftaya size bol esenlik dolu günler dileriz iyi geceler